bahseden, neredeyse yüzlerce ayet niçin siyer okulunuz? Yani ni niçin siyer okulunuz? Yani niçin siyer okumalıyız? Bir defa arkadaşlar, Kur'an kelimesi şöyle bir karıştırdıysanız çok yoğun bir şekilde peygamber kıssaları anlatıldığını göreceksiniz Kur'an kelime. Yani bu kadar evrensel bir metin. Yani hukuki meseleleri bir ayetle iki ayetle mesela tesettür gibi başörtüsü gibi bir şeyde insan bekliyor da böyle sayfalarca ayet olsun orada iki üç tane kısacık ayet pek koca bir tesettür olusun yani kadınların bütün hayatını ilgilendiren ülkenin yarısını ilgilendiren bir konuda iki üç tane ayet var bir ayet içkinin yasaklanması içki gibi temel bir sorun bir ayet var İşte kumar mesela işte yalan söylemekle ilgili mesela kaç tane ayet var? İşte Türkiye'de falan örnek veriyorlar. O inkardır arkadaşlar. Yalan söylemekle ilgili al ve zur diye geçiyor bir yerde. Sanırım bir ya da iki yerde geçiyor. Yani bu kadar önemli ahlaki, hukuki, sosyal mesele bir iki âyetle söyleyip geçerken Hz. Musa'dan bahseden neredeyse yüzlerce âyet, Muhtufanı, Hz. Adem kıssası defalarca değil mi? Çeşitli farklı yönlerinde. Defalarca anlatılıyor. Neden Kur'an-ı Kerim bu kadar çok kısa anlatıyor, bu kadar özet bir kitap? Yani siz düşünün, yani bir de ben anneyim arkadaşlar, annelerin çocuklarına komutlar verirken ne kadar detaylı komutlar verdiğimi bir hatırlayın yani. Odanızla ilgili komutlar, ders hayatınızla ilgili giyim kuşamınızla ilgili komutlar, bütün detaylar var, değil mi? Bir de Allah bize deseydi gibi bir kitap yazın. Kıyamete kadar bütün insanlar oraya bakacak ve nasıl yaşayacağını, işte dünyevi, muhrrevi bütün meselelerini oradan çıkaracak. Biz herhalde 30 cilt mi, 60 cilt mi ne yazardık yani? Çünkü her şey çok önemli bizim için. Bu kadar önemli bir metinde neden hukuki konular bazıları hele hiç geçmiyor hadislere bırakılmış. Mesela zekatı Kimlere vereceğimiz Kur'an-ı e var ama hangi mallardan yüzde kaç oranında vereceğiz? Hiç yok. Zekat gibi beş islamın beş temel ibadetinden bir faiz. Daha çok örneği var bununla. Faiz, faiz yasaklanmış Kur'an-ı Kerim'de ama hangi ticari muameleler faiz kapsamına girer? Bütün detayları hadislere bırakılmış. Dolayısıyla bu kadar yani her şeyi özet anlatan bir kitapta bu kadar çok kısa anlatılması yani ölçmedim ama neredeyse yarısını kuranken, hani şeytanı falan da sayarsak hani. Bu kadar çok kısa anlatılmasını yorumluyorsunuz? Bunun üzerinde bir düşünün. Ben tabii hızlıca anlatma durumundayım vakit sıkıntısından dolayı. Ama bir itirazınız olursa çekinmeden yapın. Arkadaşlar ben hacizanne şöyle anlıyorum. Bir, bir defa ee, pedagojik olarak insan zihni arkadaşlar sürekli maddeler halinde sayılan kurallar ve bu kurallara işte uyulacak falan. Bu insan e, ruhuna, insan pedagojisine, insanı eğitme tarzına uygun bir İnsan örnek alarak bir, bir izi takip ederek bir izin arkasından giderek, bir yol izleyerek, kısa zaten o demek biliyor musun? Birinin adımlarını izlemek demek. Önden kısa uydurma e, e, ne deniyor ona? Fiction, hikaye değil. Arkadaşlar, kurgusal metin demek değil. Yaşanmış bir olayı adım adım takip etmek. Kassak o demek. kısa da işte o olayın anlatıldığı metin. O hikaye daha doğrusu. Şimdi takip etmek taklit etmek, ee, o o ilkenin gerçekte, gerçek hayatta nasıl ortaya konacağını görmek istiyor insan. Yani böyle yaratmış Allah. Ve bu kitabı da Allah'ın indirdiğini akreolik olarak kabul ediyoruz. Tartışmıyoruz. Yani Kur'an Allah'tan mıdır, değil midir, o tartışmıyoruz buraya gelenler. Kur'an'ın Allah'ın indirdiği vahdiye dayalı bir metin olduğunu kabul ediyoruz. Yani Allah kelamı olduğunu kabul ediyoruz. O halde arkadaşlar, Allah bütün bu mahlukat, bütün insanlık tarihini e, hiçbir noktası ona gizli kalmaksızın ve hiçbirini de unutmaksızın, karıştırmaksızın bildiğine göre kıssalar ne demek biliyor musunuz? Bütün bu insanlık tarihinden Allah'ın seçerek bizim dikkatimizi sunduğu prototip örneklerini seçerek. Bazıları, bazı modernistler, akademik tartışmalara hiç girmiyorum bazı modernist akademisyenler Birkaçı yani Kur'an'daki kıssaların da e, kurgu olduğunu söylüyor. Fakat Kur'an'da peygamber kıssalarıyla kurgusal hikayeleri anlatırken arada üstlük farkı var. Çünkü Kur'an'da kurgusal hikayeler de var. Paraza bir adam düşün şöyle olsa diyoruz. Kur'an hikayelerin. Bunun için nedir? Bu bir kurgusal hikayedir. Yani bir hikaye ama böyle olduğunu farz et. Nasıl olurdu? Ama Hz. Musa için diyor ki şöyle oldu, böyle dedi. O geldi gitti, firavun işte sihirbazları çağırdı, sihirbazlar böyle yaptı. Musa şöyle dedi. Yani orada hiçbir konusal e, metin işareti yok. Biz tarihi olarak da onların yaşadığını biliyoruz. Şimdi benim acizane kanaatim arkadaşlar, Kur'an'daki kıssalar, Kur'an'ın kıssalar dışındaki ilkelerinin hayata uygulanabileceğini Örneğidir. Yani bunların ütopik olmadığının örneğidir. Ve uygulanmadığında ne oldu da örneğidir. Yani Allah işte adil olun diyor, gönderdiği peygambere tabi olun diyor, peygamberlerin e, itaat edin diyor. İtaat etmezlerse ne oluyor? Peygamberlerine itaat edin. Yuhum suresi baştan sona bunun hikayesi. İtaat etmezlerse peygambere ne oluyor? bir kere onu anlatıyor. İtiraf ederlerse ne oluyor onu anlatıyor. Yani kıssalar, kıssalar dışındaki ilkelerin ütopik olmadığını, uygulanabilir olduğunu ve uygulanmadığında da ne olduğunu, uygulandığında nasıl sonuçlandığını bize gösteren tarihi örnekler. Yani bizden önce bu yolu gitmiş olan insanların e, olumlu ve olumsuz, yani iman edenler ve inkar edenler başlarına gelenlerin yani size arkadaşlar hayatınızda hiç gitmediğiniz bir seyahate katılıyorsunuz. Şimdi seyahat şirketi ne yapıyor sizi? Çağırıyor veya mail atıyor. Size diyor ki bakın böyle işte şöyle şuradan kama çıkacaksınız. Yüksek tansiyonunuz varsa işte kalp rahatsızlığınız varsa doktorunuzdan rapor alın. İşte ilaçlarınızı yanınıza alın. İşte oradaki beslenme koşulları işte şu kadar bir Kilometre yürüyeceksiniz, alınma göre ayakkabı alalım bilmem ne. Size bilgi veriyor, değil mi? bilgi veriyor. Yani gitmediğiniz bir yol, daha önce gitmediğiniz bir yol. Onlar gitmişler, şartları tespit etmişler. Size önceden haber veriyorlar. Siz de ki beni niye korkutuyorsunuz? Ben keyifle bir yolculuk yapmak istiyorum. Siz de işte yok yüksek rakıma çıkarsam işte oksijen azalırsa, şöyle olursa diye beni tehdit ediyorsunuz diyorsunuz. Mantıklı mı yani bu yaptığınız şey? Değil mi? Müteşekkir olmanız gerekmez mi? Ne kadar iyi bir seyahat acantası. Bütün sorunları önceden düşünmüşler, öngörmüşler ve tedbirlerini bana söyledi olaydır. İşte arkadaşlar Kulahan-ı Kerim ve bütün vahiyler ahiret yolculuğun seyahat acantasının yolculara önceden verdiği bir film. Yani böyle bir yola gidiyorsunuz. Sizi şunlar bekliyor. Bu yoldan sizden önce gidenler şöyle şöyle oldu. Başlarına bunlar geldi biz onlara yolu tarif ettik Hidayet o demek tabii olanlar şuraya vardılar reddedenler şuraya vardılar diye bu şey yaratan mesela ki yaratanın size verdiği bilgidir dolayısıyla siyer okumak arkadaşlar Allah'tan gelen vahiy bu yani bu bu bilfigi hayata dair bu bilfigi ciddiye alıyorsanız yani siz Allah'a Dönüyorsanız peygamberi tanımamız şart. Bu konuda ciddi bir emek sarf etmeniz şart arkadaşlar. Yani zorunlu olarak mantık bunu gerektiriyor. Çünkü Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde son peygamberle o ayetleri biz çıkardık var Yani bakabilirsiniz kaç yerde peygambere itaat etmeyi emrediyor bize. Peygamberi örnek almayı emrediyor. Peygamber gibi yapmayı, bir şey yapacağımız zaman onun gibi yapmayı bize emrediyor. Dolayısıyla biz dini değer ve hükümlerin yani Allah'ın Allah bizden istediği ahlaki, hukuki, sosyal, itikadi, bütün hükümlerin ibadetle ilgili bütün hükümleri hayata nasıl en mükemmel şekilde uygulanabileceğini görebilmek için bunun modelini, prototipini görebilmek için peygamberin hayatını öğrenmek zorundayız. Hep de nasıl arkadaşlar sadece siyer değil, siyer peygamberin hayatının sosyal ve siyasi yönü, onun bir de bireysel ve kişisel ve ailevi bir hayatı var. Yani evinde nasıldı, günlük hayatında nasıldı, kadınlarla, çocuklarla, yaşlılarla boş vakti var mıydı, nasıl uyuyordu, uykusu nasıl, çalışması nasıl. İşte hayatını nasıl geçenliyor, söz verdiğinde ne yapıyor, bütün bunları yani. Bütün bunları biz öğrenmek zorundayız. Çünkü kabaca bir hesapla kitabımızda da var. O hesap peygamberimizin bütün peygamberlik hayatının yüzde ikisi savaşlar. Ve siyer o yüzde ikiyi anlatıyor. Normal ortalama siyer kitapları. Siyer zaten şey demek, yani biraz da siyasi tarih demek yani. Dolayısıyla geri kalan yüzde 98'i nereden öğreneceğiz? Şemali kitaplarından ve hadis kitapları Hadis ve şemali kitaplarından öğreneceğiz. E, o yüzden mutlaka çok hadis okumak Ben e, bir görev vesilesiyle bundan bir ay kadar, bir buçuk ay kadar önce Riyaz Usali'nin şerhi var, 7 ciltlik, Erkan Yayınlarından çıkan. Onu internete yüklemişler. Baştan sona taradım bir konu hazırlamam gerekiyordu. Yani o yedi cildi öyle hibiyetten böyle saradım. Arkadaşlar yani her hadis okuduğumuzda efendim bize böyle saygım, sevgim, yani bir defa, ay aynı canım peygamberi Söylediğinde estağfurullah diyeceksiniz. <gülüyor> Efendim usul günü dediğimiz için biz bir hadisi duyduğumuzda e, her hadisten hüküm çıkar zannediyoruz. Ve bütün o tartışmalar kıyametle oradan kopuyor. Bu televizyonlarda hadisler falan tartışılıyor ya. İşte e, Efendimiz şöyle demiş, ha o zaman bu farz. Var onlara girmeden mütevatir hadis nedir, ahat hadis nedir, zayıf hadis nedir, bunları nasıl ayırırız, hadisler hangi şartlarda bağlayıcıdır gibi mesela. Ee, ama bu semineri beklemeden ben kendim hızlıca okumak istiyorum diyorsanız bakın size kaynak söylüyorum. Ee, Hayrettin Karaman hocanın İslam'ın ışığında Günün meseleleri diye bir kitabı var. Üç cilti o, şimdi tek cilt olarak basıldı. Onun ikinci cildinin birinci makalesi arkadaşlar. Hz. Peygamber'in sünnetinin bağlayıcılığı makalenin adı bu. İnternette de var, kitabıyla bulamayabilirsiniz. Yani almak zorunda değilsiniz ama önemli bir kitap. 50 sayfalık bir makale kitap sayfasıyla. efendim e, Ve anlaşılır bir makale. Her hadis bağlayıcı mıdır? Her sünnet bağlayıcı mıdır? Kabaca şunu söyleyebilirim size. Hadisçiler, madenciler bir değer taşıdığını düşündükleri her şeyi kasaya atar. Bir değer taşıdığını düşündükleri her şeyi. Onu ayıklayıp bundan işte kimisi olacak, kimisi elmas pırlandı olacak, kimisi altın olur. Altınlar kimisi 14 ayar, kimisi 22 ayar. Bunları ayıklayacak olan kuyumcular, kuyumcu da değil sarra, Sonra o ayıklandıktan sonra onu işleyip kullanıma sunacak olan da Kuyumcu, zanaatkar yani, işte onlar İslam hukukçularıdır. Anlatabildim mi? Onun için bir şey hadisse, ay burada böyle bir hadis var falan, tamam da sen daha hadislerin ne kadarını okudun? Geride daha, yüz binlerce daha hadis var ve onun içinde bu konuyla ilgili daha 50-60 tane daha rivayet var yani. Hepsini görmen lazım. Hepsini sağlık derecesi, sıhhat derecelerini tespit etmen lazım. Neyse o konulara girmeyelim. Efendim, yani Peygamber Efendimizin savaşlar ve siyasi ilişkileri dışında günlük hayatını, kişisel ahlakını öğrenmek istiyorsanız mutlaka şemail okumanız gerekiyor. Şemaili de illa biriyle okumanız şart değil. Kendiniz de okuyabilirsiniz. Benim size hararetle tavsiye edeceğim kaynak bu konuda Profesör Ali Yardım'ın Peygamberimizin Şemaili kitabıdır. İki açıdan çok güzel. Bir, e, duygusal bir metin değil yani böyle işte ay yüzü, nu yüzü, şöyle bilmem ne falan diye öven ama bir bilgi yok yani öyle bir metin değil akademik bir metindir. Bütün rivayetler notlarda kayıt altına alınmıştır. İki dili herkesin anlayabileceği gibidir. E, bu iki özellik onu çok e, değerli kılıyor. Ali Yardım'ın şemai kitabı'nı okumanız lazım. Bir demek ki birinci madde biz Kur'an'ın kıssalar dışındaki o ahkamının hayata nasıl uygulanabileceğini ve bunun değişik, mesela İslam'ın en önemli avantaj, dezavantaj değil asla arkadaşlar. En önemli, onu diğer dinlerden ayıran, en önemli özelliklerinden birisi de arkadaşlar, farklı içtihatlara, farklı yorumlara açık yetisidir. İslam'ın evrenselliğini sağlayan bir şeydir bu. Bir bu da büyük ölçüde hadisler sayesinde oluyor. Çünkü Efendimiz'in mesela bir defasında şöyle yapan birine tamam oldu. Bir defasında başka türlü yapan birine tamam o da oldu. Yani hadislerini gördüğünüz zaman ve bu hadislerin ikisi de güvenilir kaynaklardan geliyorsa yani bir senet kısmında problem yoksa bu neyi sağlıyor? İslam'ın işte o yüzden mesela bütün mesleplerin görüşleri birbirinden farklı olabiliyor ee, aynı meslep içinde bile farklı görüşler <gülüyor> olabiliyor ee, o da esnekliği o esneklik de evrenselliği sağlıyor arkadaşlar bir yer geldiğinde bunlara tekrar döneriz inşallah kaynaklar meselesini anlatmış kitabımız girişte yani hangi kaynaklardan aradığını anlatmış o bizi çok yani bediş şahsen çok ilgilendirmiyor İlgilenenler, tarihçi olanlar oralara bakarlar giriş kısmında Genişçe, yan kaynaklardan nasıl yararlandım? Hangi kaynakları kullandım? Buna temas etmiş. Bir de arkadaşlar, peygamberimiz işte şurada doğdu, başına şunlar geldi, şöyle bir ailesi vardı, çocukluğu şöyle geçti, gençliğinde şununla meşgul oldu gibi detaylara girmeden önce sizin zihninizde peygamber hakkındaki düşüncenin ve inancın doğru bir yere oturması lazım. Mesela biz veya siz herhangi bir konuda bir dini hükmü ee, Öğrendiğinizde diyelim ki din o dini hükümlenmiş, sünnetmiş. Nasıl karşılıyorsunuz? İçin, yani bir şey var. Mesela size birisi diyor ki, ay böyle yapma falan diyor. Ya da bu yanlış diyor. Ya da böyle yapman lazım diyor. Onu soruyorsunuz bilen bilene diyor ki o sünnet. Öyle davranmak sünnet. Ne düşünüyorsunuz bir şeyin sünnet olduğunu öğrendiğiniz zaman? Mesela az yemek. <gülüyor> Şimdi ben böyle herkesin zayıf noktasını bulup evet. böyle çok yapıyormuş gibi böyle, evet yapıyoruz falan diyenlere peki şunu yapıyor musun diyeceğim mesela yani benim za zayıf noktam mesela peygamberimiz hiçbir zaman bir öğünde iki çeşit yemek yememiş arkadaşlar yani ne bileyim bazı mesela yatsıdan sonra oturmamış sabah namazından sana yapmamış <gülüyor> beş öğün falan yememiş ne? yani ben sizin adınıza söyleyeyim belki siz benden daha gündarsınız kesinlikle bir şey yapmıyorum Ş şaka yapmıyorum. yani bohabilir gel ee, bir şeyin isminde olduğunu öğreneceğim ha iman yani en ilk düşüneceğim bu yani arkadaşlar yani iman yani yapmasak da sorulmayacağız bunlar hani. ne demek arkadaşlar yani. yaparsan güzel ama yapmasan hesaplanmayacaksın yani efali mücennetinle okumadınız mı siz efkarı mücennetin tabi eski tabiri bu. Ee, en basit din dersi kitabının birinci konusu. Yani ilkokul düzeyindeki dini bilgiler kitabının birinci konusu efal-i mükemmekin. yani sorumluların işleri. Bir insan dinle Allah'a resah vererek sorumluluğu taşıyorsa o sorumlu kişinin bütün davranışları sekiz kategoride değerlendirilir. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh, müfis. Ve bunların alt başlıkları var bazılarının, Onları tarif ederler. Yani hayatta yaptığınız bütün işler bu sekiz maddeden birine girer. Bütün işler. Ya haramdır, ya mekruhtur, ya farzdır, ya sünnettir. Şimdi sünnet ve müstahat ne demek? Yaptığın zaman dinin kemale erer. Güzel olur, senin için sevaptır. Ama yapmadığın zaman hesap sorm sormayacak Allah. Yani hükür böyle tarif ediyor. Peki sahade böyle mi yapmış peygamber bir şey tavsiye ettiği zaman arkadaşlar iyi ya ayet yok yani bu konuda veya işte farz değil ya yani. demiş mi işte peygamber ve bakış açımız çok önemli arkadaşlar anlatabilir mi? Ee, ne düşünüyorsun yani peygamberin sana rehberlik etmesi konusunda peygamberin dindeki konumu konusunda ne düşünüyorsun burada zihninizin çok net kılık ne kadar ona olan bağımlılık ve ondan gelen güvenilir, güvenilir bilgiye teslimiyet ne kadar yüksekse sizde bireysel olarak manevi terapiniz o kadar hızlı ve yüksek olur. Oradaki sorgulama türünün içinde modern habire, yani ne kadar yüksekse o kadar alır yol alırsınız, o kadar yavaş yol alır tehdit şüphe kendinizi ikna mesela o bende de var kendimi ikna etmem gerekiyor Allah'tan aklım oraya çalışıyor yani. yani bu bunu nasıl açıklarım yani bu nasıl karşı çıkarım diye çalışıyor öyle çalışsa ne olurdu mu bilmiyorum yani aklım hani bu ayeti nasıl açıklarım bu hadisi nasıl açıklarım Peygamberimizin bu sünnetini ben kendime nasıl açıklarım ve hiç açıklayamayacağın şey olmayacak mı kesinlikle olacak arkadaşlar eğer mantık, kıyas, akıl yürütme dinde hakikate ulaşmanın bir ölçüsü olsa o zaman şeytanın ilk daha ilk round'da yenilmemesi gerekiyordu yani. Kıyas yaptı değil mi? Akıl yürüttü. İşte yanlış kıyas yaptı. Batıl kıyas yaptı da aklı küçülsemeyelim. Ama peygambere nasıl baktığınız, peygamber inancına nasıl baktığınız çok esaslı bir yer işgal ediyor. O yüzden size tavsiyem ansiklopediden, İslam ansiklopedisinden peygamber maddesini mutlaka okuyun arkadaşlar. Bütün peygamberlerde ortak olan özellikler var. Beş tane. Onları mesela öğrenin. O maddede onların hepsi vardır. Ee, siz yani peygamber konusunda duyduğunuz mini minnacık bir tevekkül sizin dinli hayatınızda çok büyük çatlaklar olarak görünür. Tamam mı? Yani usulü selase deniyor buna. Usulü selase üç temel esas demek. Bütün dini hayatınız, farzlar, haramlar, sosyal hayat, ailevi hayat, nikah, halak, ticaret, ahlak, tasalluf, kalp hayatınız, ibadet hayatınız, hepsi bu üç temel üzerinde kurulur. Yani üç kazık var temel, bütün dini hayat, görünür ve görünmez yönleriyle bu üç esasın üzerine oturur. Allah inancı, peygamber inancı ve ahiret inancı. Bunlardan birinde, bu üç temelden birinde çok küçük bir çatlak, çok küçük bir zah, zayıflık, gerekli varsa arkadaşlar yukarıda bir dünyada büyük çatlaklar, büyük yıkıntılar, büyük enkazlarla karşılaşırsınız. Onun için peygamber sizin için kalbinizde, aklınızda nasıl bir yer işgal ediyor? Bir şey peygamber sunulduysa sizin ona bakışınız ne? Bu konuda zihninizin çok çok net olması lazım. Tekrar söylemiş olayım. Şimdi metodunu anlatırken kitabımız hangi peygamberden biz bahsedeceğiz diyor. Ne demek hangi peygamber? Hazreti Muhammed diyeceksiniz. Ama Hazreti Muhammed'in kaynaklarda hemen iki farklı anlatım şekli var arkadaşlar. Bir, böyle güller işte gül kokuları işte mucizeler sürekli olağanüstü hallerle anlatılan ve böyle nasıl diyeyim, işte gerçeküstü yani. Gerçeküstü bir peygamber. Her şey mucizelerle oluyor hayatında. Bütün kainat ona selam duruyor İşte ağaçlar yol açıyor, selam veriyor. İşte ne bileyim güvercinler, tabii bunların bir kısmı gerçek. Ama bütün hayatını bu olağanüstülüklerle anlatan bir peygamber. E, yazımı var. Eğer öyle öğrenirsek biz peygamberi, oradan çıkan sonuç şu oluyor arkadaşlar. Evet tamam Hazreti Muhammed öyle yapmış ama o peygamberdi. Yani ben onu bile ki? Bütün o çok olağanüstü biriydi. Allah'ın özel yardımına mazalına yani ben size Allah'ın haşa Rabbimize ona yardım etmediği ya da bir dönem kendi haline bıraktığı oralardaki davranışları bizim için son derece, gerçekten son derece önemli. Mesela İfkal sırasında, mesela Belir Esirleri sırasında e, çeşitli kararlar alınırken, yani niye söylemiyor Uhud Savaşı'na çıkarken? Çıkmayın Cebrail gelip, çıkmayın. Kaybedeceksiniz. Niye demiyor yani? Ya da mesela benim hep söylediğim bir şeydir. Peygamberimiz ve sellem. Miraca ne zaman gitti? Hicretten bir buçuk yıl önce. Neyle gitti? Burak'la. Burak ne demek? Derbiden geliyor, yıldırım demek o da. Yani şimşek hızıyla giden, ışık hızıyla giden. Bir aletle gitti. Bir buçuk yıl sonra hicret edecek. Neyle gitti? Deveyle. Niye demedi peygamberimiz? Ya Rabbi Burak şimdi lazım. Bir fıt yani yok yere göre de arkandan koyun suyları otlatılacak da izlerini kaybettirmek için e, kuzeye gideceğine önce biraz güneye gideceğim de bir mağarada üç gün saklanacağım da niye yani böyle uğraştırdı Allah peygamberini? Veyahut da mesela peygamber efendimiz arkadaşlar kaç yıl Mekke'ye gelen fuarlarda o zamanki e, panayırlarda gelen Dışarıdan gelen kabilelere İslam'ı anlattı ve kendisini sığınmacı olarak, mülteci olarak kabul edip edemeyeceklerini sordu. Kaç tane çadırın değildi bunun için? Kaynaklarda geçmiyor ama yıllarca. Yani akabeyliyatları bile 3 yıl sürdü. Akabeyliyatları dediğimiz şey üç yıllık bir süreç. Ondan öncesi var, Tayyip'e gidip kovulması var. Neden Allah derler peygamberine demedin? Ya muhabbet boşuna yorumla, bekle. Falan tarihte böyle memnun eden bir kabile gelecek. Onlara hala onlar seni kabul edecek. Onun dışındakiler hiçbir kabul etmeyecek. Niye peygamberimiz taşlandı, kovuldu, aşağılandı, hakaret edildi Allah'a neyiz bunlar? Yani Hz. Peygamberi anlatırken böyle bütün işlerini mucizelerle halletmiş, bütün işleri melekler yapmış onun için. Mesela beni çok etkileyen kişisel bir örneğini vereyim arkadaşlar. Şimdi peygamberimiz tehrcüt peygamberimize fazladır arkadaş. E, manevi terakki için de şarttır. Yani ben tarikata girdim de zikir çekiyorum işte terakki için nefslerlesi tehrcütü yoksa hiç derleyemez. Tehrcüt manevi terakki için şarttır. Şimdi arkadaşlar e, peygamberimiz tehrcütte nasıl kalkıyor? Yeleklerini kavuruyordu ve şak diye böyle uyanıyordu. Zaten o peygamber zaten onun uykusu bile ibadet, Allah onu öyle uykuya mı esir edecek hani, öyle bir telakki var. Abdullah bin Abbas, peygamber efendimizin eşi onun teyzesi, eşlerinden biri, peygamberimizin evinde o yüzden çok kalıyor çünkü teyzesi de mahremi, peygamberimiz de onun amcasının oğlu, tam böyle ergenlik çağlarında, peygamberimiz vefat ettiğinde işte kaç yaşlarındaydı, çok misafir olmuş yani peygamberimize, ee, ondan öncesinde de o anlatıyor. Diyor ki, niye geliyor yani peygamberimizin önünde kaldım diyor. Ee, Teyzemle bunlar yattılar ben de ayak uçlarına yaptım. Yani ikisi böyle uzun uzunlamasına yaptılar, o da ayak uçlarına yapıyor. Çünkü bir tane yatak var arkadaşlar, tek bir yolda var zaten. Gecenin bir vakti geçince diyor, peygamberimiz doğruldu, yatağın içinde oturdu. Elinle, gözlerini ve yüzünü oluşturarak umkusunu gidermeye çalışıyor. Yani mücadele ediyor arkadaşlar. Şimdi siz bunu bilince mi, onu taklit etmeye daha çok istekli oluyorsunuz? Yoksa böyle Cebrail'in yolu mu yandı yok? ya. Yani neredeyse şansı yani? Ben mümkün değil yapamam yapamamlar. Bunun hangisine örnek alabilirim? Onun için diyor ki, kitabın yazarı da, biz diyor Peygamber'i an anlatırken, bir peygamber tasavvuru oluştururken akademik bilgiye dayalı olmasına dikkat ettik. Gerçek üstü bir peygamber algısından kaçındık. Efendim sahih sünnetiyle tamamen çelişen bu rivayetlere yer vermedik. Çünkü kaynaklarda zaman zaman Hazreti peygambere beşer üstü yükleyen onun şahsını ve hayatını insanüstü özelliklerle süslemeye çalışan rivayetler vardır. Ama bu, bu rivayetler insanların peygamberi örnek almasını engelliyor, nihali tahmin İşte o zaman ne diyorsun? Ama o peygamberdi. Akademik tartışmalara da girmedik diyor arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını sadece savaşlar ve sadece siyasi mücadeleler çerçevesinde anlatmadık. Olabildiğince diyor işte onun günlük hayatına da girmeye çalıştık diyor. Efendim ve coğrafi şartları da dikkate aldık diyor. Onun beşer üstü gösteren gerçek kişi rivayetlere yer vermedik. Yani sahih kaynaklarda bile bulunmayan bazı rivayetler var peygamberimizle ilgili. Bunlara yer vermedik ee, Yoksa peygamber efendimizin mucizeleri tabii ki vardı ama e, Cenab-ı Hak arkadaşlar peygamber efendimize mesela mucizelerinden dolayı peygamberimize kaç kişi iman? Hayatta mesela aynı ki yarıldığında Mekke Müslüman oldu mu? Kaç kişi ay 2 yaraldığında Müslüman oldu veya kaç kişi dinden çıktı? Miraç'tan geldi peygamberimiz. İnsanlar ay göklere çıkmış Allah ile görüşmüş deyip hemen akın akın Müslüman mı oldular yoksa dinden mi çıktılar? Dinden çıkanlar oldu ciddi sayıda. Yani mucizeleri küçümsemiyorum asla. Allah'ın özel ikramıdır. Onun peygamber olduğunun kanıtıdır. Ama Allah Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem insanların fiziksel mucizeler yoluyla iman etmesini murad etmemiştir. Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'dan farklı olarak veya önceki peygamberlerden. Peygamberimizin en büyük mucizesi nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'dir. Bakın Yusuf Suresi'nin son sayfasında bir ayet var. Diyor ki: "Es-sârîlâ ul hâzihi's-sebîlîn" Eû ilallâhi alâ basîreti ene ve menittebâ. Hazm bu. De ki, benim yolum budur. Ben insanı ben ve bana tabi olanlar insanları düşündürme ve idrak yoluyla basiret yoluyla dine davet ederim. Düşündürerek, akıllarına hitap ederek yani idrak kendileri idrak edecekler. Çünkü e, mucize defalarca peygamberimizden istemişler sallallahu aleyhi ve sellem ama Efendimiz istemiş e, hadis kitaplarından öğreniyoruz bunu ama Cevra'yı ne diyor şimdi i̇şte, ki dağı altın yaparsan sana inanacağız diyorlar e, Cebrail diyor ki Allah derler bunu ki yaparım ama iman etmezlerse hepsini helal edin çünkü işte de, Salih aleyhisselamın mucizesi işte diğer peygamberlerin mucizelerini hatırlayın iman etmeyince helal ediliyorlar. Peygamberimiz o zaman diyor ki hayır ben onlarda tek tek uğraşırım helal edilmelerini istemiyorlar. Yani biz ben zaten kişisel olarak bu kitap da öyle asla mucizeleri ithal etmiyorum Ve Kur'an-ı Kerim'deki kıssalardaki aklına ne kadar aykırı şey varsa hepsini kabul ediyorum. Arkadaşlar. Ama dinin onlar üzerine bina edilmedi, edilmeyeceğini söylüyorum. Onlar bizim aklımızı mı seçeceğiz, vahvi mi seçeceğiz, iddian edildiğimiz yerler olduğunu düşünüyorum. Orada. Mesela e, Miraç hadisesi, değil mi? Dar vakitte kısaca değinelim, gelecek. Miraç hadisesine e, rasyonel ister, e, peygamberimizin rüyasında olduğunu, bunun bir rüya olduğunu, e, çünkü peygamberlerin rüyası da vahiyden bir cüzdür. Biliyorsunuz böyle e, çok rüyaları var peygamberimizin ve bu konuda anlisler var. Yani peygamberlerin rüyaları da vahiydir. Dolayısıyla Miraç'ta bedenen değil, ruhen olmuştur. Yani ruh gitmiştir oralara dediler. Peki ben şimdi soruyorum arkadaşlar. Madem bedenen değil, ruhen oldu, ne demiştir? Niye avaz avaz karşı çıktılar? İnsan rüyasında her yere gidebilir. Her şey olabilir. Neden bir takım insanlar Müslüman olmuşlardı daha öncesinde, adamlarla kafayı yedi deyip dinden çıktılar. Niye? Niye bize Mescid-i Aksan'ın pencerelerinin sayısını söyle o zaman dediler. Anlatabiliyor muyum? Niye yoldaki kervan, Kureyş kervanını gördük mü diye sordular. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bu mucizeleri e, rasyonel açıklamalarını yapan ve onları ancak o zaman kabul eder. işte evabi kuşların attığı şey mikroptu. E, taş değildi. Mikroptu. Bir mikrop hastalığı salgın hastalığı. Peki nasıl oluyor da bu, bu mikrop ve salgın hastalık aynı anda bir araya gelmiş bulunan Ebrehe ve Mekke'lilerden sadece Ebrehe ordusunu e, uğruyor. Ötekiler bu hastalığa kimse yakalanmıyor. Yani. Anlatabilirim. ben mucizelere kesinlikle inanıyorum. Ve e, mucizelerin rasyonalist olarak yani aklın ikna olacağı şekilde açıklanması gerektiğini de düşünmüyorum. Çünkü aklım zaten çok sınırlı bir şey. Yani bu evrenle kıyasladığımızda hele şimdi modern fizik sonrasını düşünün yani. Yani alistofiziği sonra modern fizik, şimdi kuantum fiziği. Yani gerçek ne? Hakikat ne? Senin maddenin dönüşü ve Enerjiye dönüşümü vesaire yani çok bilmediğim konular ama yani azıcık haberdar olduğumu anlayın yani kurduğum cümlelerden. Efendim bütün bunlardan sonra bana bir şeyi aklının almadığı için inkar ettiğini söylemen çok şey geliyor, çok um, ilkel geliyor birisinin öyle söylemesi. Yani senin teheccüde kalkmanı, işte mesela bilimsel sebebini söyleyeyim arkadaşlar. 8 saat kalkmadan yatarsanız dolaşımınız yavaşlıyor aşırı derece. Ve bu sizin için uzun vadede zararlı. Dolayısıyla diyorlar ki 2-3 saatte bir, 3-3 işte saatte bir falan, 3-4 saat kalkmamız lazım. Bir hareket etmeniz lazım, bir din bardak su için falan diyorlar. Ha iyi ya, madem öyle teheccüd kılayım deyip var mı? Yani bilimsel izahlar. Ama teheccüd kılarsanız işte mahşer gününde siz kabirlerinizden şu şekilde kalkacaksınız, melekler sizi gelecek, işte bunlar kim diyecekler, mahşer meydanındakiler, inciler, inciler anlatılıyor işte. Bunlar geceleri Rabblerinin rızası için uykusuz kalanlar falan bu hadisleri okuyunca mı kılayım ya falan diyorsunuz. yani anlatabilir mi arkadaşlar yani iman ederken bir şeyi kabul ederken. bahseden cennet, cehennemden bahseden hadislere, o bilgilere çok ihtiyacımız var. Davranışların sonuçlarından bahseden, yani şimdi mesela ben arkadaşlar, bunu da söyleyeyim, toparlayalım. Ben hafızlık yaptım, 18 yaşındaydım, liseyi bitirme, dışarıdan bitirme sınavlarına gireceğim. Dediler ki, 18 yaşını doldurmayınca giremiyorsun o zaman kanunlar öyleydi. E bir yıl boşluk var, bir yıl beklemem lazım, dedim hafızlık yapayım bu arada dedim. Hafızlık yaptım fakat daha sonra sağlamlaştırma fırsatı olmadı. Yani sonra hemen başka şeyler girdi araya. Ama ezberlemiş oldum yani baştan sonra. Şimdi arkadaşlar geçen senelerde bir hadis var Hadis diyor ki kıyamet günündür diyor cennetlikler cennete yerleştiği zaman Allah cennetliklere diyecek ki oku. Kur'an'dan kaç ayet okuyabilirse derecesi o kadar yükselecek. Arkadaşlar bir buçuk yıl ve ben te tekrar başladım. Yani işte ezberlemiştim zaten. Tek Bunun mantıklı açıklamaları var zaten. Ama motivasyonunuz, e, bu aslında sadece dinli bilimlerden değil. Eğer akni bilgi insanı yanlıştan alıkoysaydı, insanın doğruluğu yapmasını sağlasaydı tek başına hiçbir doktorun sigara içmemesi gerekirdi. Hiçbir hakimin rüşvet almaması gerekir. Çünkü biliyorsunuz sistem nasıl çöker bir hakim haksızlık yaparsa. İşte hiçbir öğretmenin değil mi pedagojiye aykırı davranmaması gerekiyor. Bir Düşünün yani bilgi, akli bilgi ve mantık tek başına sizin doğruyu yapmanıza ve yanlıştan kurtulmanıza yetmiyor. Kalbinizin ve duygularınızın da ona eşlik etmesi gerekiyor. İşte orada ahiretteki davranışların, ahiretteki sonuçlarının anlatıldığı o metafizik bilgiye çok ihtiyacımız oluyor. Yani bazı insanlar, e, mahalle kamibatları anlatıyor, bazı insanlar doğuştan iradelidir, disiplinlidir, üstün ahlaklıdır arkadaşlar. Yani bir şey, e, bir konuşumuz vardı Allah rahmet eylesin, dar falan değildi, eğitimli de değildi, hiç film izlemezdi sinema falan. Derdi ki bize biz çocuklar, ya bu adın üstündeki film ne izliyorsunuz der. Anlatabiliyor muyum? Bakın bazı insan ya mantıksız bu, niye yapıyorum diyor. Yani, ama kaç kişi var böyle? Büyük çoğunluk mantıksız da olsa nefsinin istediği şeyleri yapıyor değil mi? Nefsine söz geçiremiyor. İşte orada Peygamber'in bize getirdiği gaybi bilginin müthiş bir motivasyon gücü var diyorlar. Mesela hastalıklarla ilgili şu hadis bir hastalıkla karşılaştınız, çaresiz gider arkadaşlar. Acısı var, ağrısı var veya işte ömrünüz tükeniyor. Biliyorsunuz şurada birkaç sene ancak birkaç ay ömrünüz kaldı. Mesela böyle Allah korusun böyle durumlar var. Nasıl katlanacağız bunlara? Bir inançlı insanın yaklaşımı bir inançsız insanın yaklaşımı düşünün. Efendimiz diyor ki hastalık çekerek ölenlere kıyamet günü öyle dereceler verilecek, öyle yüksek makamlar verilecek ki hiç hastalanmadan ölenler diyeceklerdi. keşke dünyadayken etlerimiz demir makaslarla doğransak da şimdi bu öbürleri bizde alsak. Şimdi bunu duyunca bir hastanın o hastalığa katlanmasını düşünün. Bir de bu bilgiyi bilmeden katlanmasını düşünün. Yani neden ben Tanrı diye diye. Yani katlandığını düşünün. O bakımdan yani biz mucizevi bilgiye, bizim kalbimizi ve duygularımızı harekete geçiren bilgiye Muhtacız yeter ki sahih olsun. Arkadaşlar gayb, bak bunu ben izledim bu açıdan. Gayb nedir? İnsanın gözlem alanının dışında kalan dünya. Yani Allah gaybdır. Gözlem yapamıyoruz. Melekler gayb, Gözlem yapamıyoruz. Ahiret gaybdır. Bunlar hakkında bir gözlem yapamıyoruz. akıl büyütemiyoruz. Tahminde bulunamıyoruz. Gaybla ilgili konularda bizim konuşabildiğiniz için o gayba mutlani olan birinin bize haber vermesi lazım. Yani burada çünkü mantık yürütülemez, tecrübe edilemez, gözlem yapılamaz. Nasıl bilebilirim ben bunu? Ahbari bilgi, yani habere dayalı bilgi. Bir o alemi bilen birinin bana haber vermesi lazım. Ancak bu şekilde bilebilirim. Yani mesela hocalara çok sormak, şöyle yaptım, ibadetim kabul oldu mu? Böyle yaptım, cennetlik olur muyum, cehennemlik mi oldu falan kişi? Hiçbirini biz bunları bilemeyiz arkadaşlar. Gayet çünkü. Ancak ne zaman bilebiliriz? Mesela Efendimiz diyor ki, yıkıntı altında kalan, yanarak, boğularak, yani kazalarda ölen karın ağrısından, çaresiz karın ağrısı ne demek bu karşılığı? Kanser arkadaşlar, çaresiz dertlerden ölenler şehittir. Ha, o zaman ben bunlara şehit diyebilirim. Ama bu, bu orada sayılanlar dışında veya kıyas yapamayacağım bambaşka bir şeye şehit diyemem yani. Çünkü bilmiyorum ki. Bilemem. Gayet var ilgili konularda. Yani birini motive edeceğim diye de uydurmayın. Mesela anne babalarınızın, Allah'tan sizinler değil de toplumda yani, uydurduğu bir şey söyleyeyim ben size. Bak sen bir namaz kılmasın, bütün işlerin yolunda gidecek. Gençlere teşvik ediyorlardı ya. Yalanın danıskası. Hiç böyle bir hadis, böyle bir ayet yok. Arkadaşlar tam şey var. Bir iki yerde Kur'an'da demek. Tevbe çok devam ederseniz Allah sizi rızıklandırır falan diyor. Tevbe istiğfara da ne demek? Yani yanlışlarını göreceksin ve düzelteceksin, bunu yaparsan diyor. Allah sizi rızıklandırır. Gökten üstünüze rızık yağar. Ama namaz kılarsam işin yolunda gider böyle bir şeye nazlamak. Kılıyor ve gitmiyor işler yolunda. Ne oluyor arkadaşlar? Ya annem yalan söyledi ya din yalan söyledi. İkisinden biri yalancı ve ikisinden biri hakkında karar verdiğinde iki durum benim için çok kötü. Annem yalancıysa da çok zor durumdayım. Din yalan söylüyorsa da çok zor durumdayım. Bu bakımlar gaypla ilgili. Yani namaz kılmazsan şöyle olur. Kılarsan böyle olur. Bir tel saçın görünürse yılanlar, çıyanlar oradan yok. Böyle bir rivayet arkadaşım. Ben de istemiyorum kızların saçının görünmesini. Ama uyduramam yani. Yoksa uyduramam. Anlatabiliyor muyum? Ha bir de arkadaşlar özellikle böyle konularda bir. Siz hoca değilsiniz. Petva verme. vermek. Petva vermek kendini ateşe atmak demektir artık. Sizin hadis-i şerif var. Sizin tekva vermeye en gürekli olanınız ateşe atılmaya en gürekli olanınızdır diyor efendim. Çünkü tekva vermek demek o bilginin dilek ettiği bütün insanların o davranışından artık sen sorumlusun. Dolayısıyla bunu yapmayın. Bilmediğiniz bir konuda bilmiyorum değil. Bilmiyorum demek şahane bir lütfdür. Çok iyi bir konfor dünyada yani. bilmediğiniz şey. Bir de kim bilmiyorum der Neyi bildiğini, neyi bilmediğini ayırt edemeyen kişi. Neyi bildiğini, neyi bilmediğini ayırt edemeyen kişiye cehalet mürekkept denir arkadaşlar. Yani cehaletin gibi <gülüyor> Ceh Tamam kompleks bir cehalet, mürekkept kompleks denir. İçinden çıkılmaz bir durum çünkü bildiği ve bilmediğini ayırt edemiyor. Her şeyi bildiğini zannediyor. Bu korkunç bir şey. E işte o kişiye şehit denir mi? Değil mi? Aa, Peygamberimiz öyle diyor. Peki namazlar düşünecek mi bu, bu kişinin hesabından? Yani deriz iki tane kanser hastası. ikisi de kanserden öldü. Biri hiç bir kaza yok, Biri de hiç namaz kılmamış. Şimdi ikisi de cennette aynı yere mi gidecek? Benim bilim gitmeyecek. Nereden biliyorum? Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Muhtar Savaşı'nda işte bir deliliniz olması lazım. Kıyas yapabileceğiniz bir deliliniz olması lazım. Muğte Savaşı'nda 3 tane kumandan gönderiyor. Bu 3 kumandan şehit oluyor. Peygamberimiz diyor ki ben bunları cennette hafiför üzerinde doğdum. Şu afer kalle zeytin halisi Abdullah Bey'le Ama bu Abdullah Bey'in hafiförünün diğer yerinden biraz dağılışlar. O Neden? Yani arkadaşlar, her par cennette bir derece farklı olarak çıkacaklar. Her par cehennemde bir derece farklı Adam delik yağıtları, Müslümanlarla savaşmış, insanların dininden döndürmeye çalışmış, akıllarını kırmış. Birbir dekâbet, bir sınırlar olmamış, tam tersizlik etmiş ama ilman Bu etmiş. Biz de canlısı, Bazıları diyor peki hocam bizim bütün uğraşlarımız sadece derece farklı için mi? Evet diyorum. Niye sofran belki evde ya sarı gazde bir gece konuşturmak hiç istemiyorsun da altımız halinde dört saatlik efendim e, içinde üç gün evde oturmak istiyorsun hepsi İstanbul bizim bütün hayatımız derece farklıdır arkadaşlar bütün çalışmalarımız.